Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-Lam-Mim Bu kitabın indirilmesi ki onda hiçbir şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa o bunu kendiliğinden mi uydurdu diyorlar? Hayır. O Rabbinden gelen bir haktır. Biz onu senden evvel kendilerine İnzar edici, hiçbir peygamber gelmemiş olan bir kavme tuttukları yolun korkunç akıbetlerini haber vermen için indirdik. Olur ki onlar hidayeti kabul ederler. Allah, gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra hükmü arşı istila edendir. Sizin ondan başka hiçbir yarınız. Ve azabınızı giderecek hiçbir yardımcınız yoktur. Artık iyice düşünmez misiniz? Gökten yere kadar her işi o tedbir eder. Sonra o iş sizin geldiğinizce bin sene miktarında olan mesafeye bir günde yine ona yükselir. İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegane galip olan, ehl-i taatini çok esirgeyen haliki ı Müdebbir budur. Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Sonra o bunun zürriyetini hakir bir sudan meydana gelen nutfeden yapmıştır. Sonra onu düzeltip tamamladı. içine ruhundan üfürdü. Sizin için kulaklar gözler, gönüller yarattı. Ne az şükredersiniz. Dediler ki, biz yerde çürüyüp yok olduğumuz vakit mi, hakikaten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız? Evet, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edicilerdir. De ki, size müvekkel olan ölüm meleği canınızı alacak. Ondan sonra da Rabbinize döndürülüp götürüleceksiniz. Günahkarların Rableri huzurunda ey Rabbimiz gördük, işittik. Şimdi bizi dünyaya geri çevirde, güzel amel ve hareketlerde bulunalım. Çünkü artık kat'i surette inananlarız diye diye olacakları zaman sen görsen onları. Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat benden sadır olan şu, cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım sözü hak olmuştur. O halde şu gününüze kavuşmayı unuttuğunuza mukabil tadın azabı, doğrusu şimdi biz de sizi unuttuk, yapmakta ısrar ettiğiniz kötülükler yüzünden tadın o ağrıdı arası kesilmeyen azabı, Bizim ayetlerimize ancak öyle kimseler iman ederler ki bunlarla kendilerine öğüt verildiği zaman onlar büyüklük taslamayarak yüzü üstü secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ve tenzih ederler. Yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümit ile Rablerine dua ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar artık. Onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez. Öyle ya. Mümin olan kimse imandan hariç kişi gibi midir? Onlar hiçbir zaman müsavi olmazlar. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar için yapmış oldukları iyi amellere mukabil konak olmak üzere meva cennetleri vardır. Fasık olanların barınacağı yer ise ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isterlerse içerisine döndürülürler ve onlara tekzip ede geldiğiniz o ateşin azabını tadın denilir. Biz o en büyük azaptan önce de onlara mutlaka yakın azaptan tattıracağız ta ki ricat etsinler. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alıcılarız. Ant olsun ki biz Musa'ya o kitabı verdik. Şimdi sen ona kavuşmaktan şüphede olma. Biz onu İsrail oğullarına hidayet rehberi yapmıştık. İçlerinde de sabır ve sebat ettikleri zaman emrimizle doğru yola sevk edecek rehberler tayin etmiştik. Ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı. İhtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında muhakkak ki Rabbim evet o kıyamet günü onların aralarında hükmedecektir. Biz onlardan evvel nice nesiller helak ettik. Yurtlarında kendileri de gezip duruyorlar. Bu onları hidayete sevk etmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hala dinlemeyecekler mi? Suyu kutkuru ''Ve çorak yere sevk ettiğimizi, onunla gerek hayvanlarının, gerek kendilerinin kısmen ye geldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi?'' ''Hala da görmeyecekler mi?'' ''Diyorlar ki, eğer doğru söyleyiciler iseniz o fetih ne zaman?'' ''Sen de söyle, fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek.'' Kendilerinin yüzlerine de bakılmayacak. Artık onlardan yüz çevir. İnecek asaplarını bekle. Çünkü onlar bekleyicidirler.